Selamu Aleykum ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi Nehmaduhu ve Nesta'inuh Ve Nestağfiruh Ve Nauzu Billahi Min Şururi Enfusina ve Min Siyyati A'malina Men Yehdihillah Fela Mudillela Ve Men Yudlil Fela Hadiyele ve neshedu alla ilahe illallah wahedu la sharike lah ve neshedu anna muhammedan abduhu ve اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مهسوون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أوصي الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İyi amcası kim karhun? مَسَّ mese al kâm kar mislo. نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ayam nı daviluha آمَنُوا nazi. Ve li alam Allahu يُحِبُّ amanu. Ve yattahe minkum فِي Ve la yubuz ayetin ökra. Ve Ve kafirin. Em ve lama الله Allahu lâzîne çahedu minkum ve yâlem asâbîrin. Yüredi ona yutfü unur Allahı bafvâhîm ve Allah mütimunûr ve lavkerih al kafrun. Ve lâzî arsal Rasûlû behluda vadin Sevgili kardeşler, okuduğum ayeti kelimelerde kerimelerde Cenab-ı Hak Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız bilin ki o topluluk da benzeri bir yara almıştı. Allah'ın gerçek müminleri ortaya çıkarsın ve uğrunda şehitleri olsun diye o günleri biz insanlar arasında evirip çeviririz, döndürüp dururuz. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah iman edenleri günahlarından arındırmak, kafirleri de yok etmek için böyle yapar. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Ali İmran suresi 140 ila 142. ayetler bunlar. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Saf Suresi Ayet 8 Evet sevgili kardeşler, Şubat ayının Cuma itibariyle son haftasındayız. Şubat ayı 28 günlük kısa bir ömrü olmasına rağmen, Şehitleri kucağına basan, çoğu şehitlerin bu ayda şehadete ermelerinden dolayı farklı bir nasip alan bir zaman dilimi. Ve o yüzden onun bereketi bize de sirayet etsin diye şehitlerimizi kısaca bir anmış olalım. Hepimiz biliriz veya bilmek zorundayız ki şehit aslında Allah'ın dinine şahitlik yapan, şehadet eri olan, Allah'tan başka ilah olmadığının hakikatine erip, gözüyle görmüş gibi başka tanrının olmadığına, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun rasulü ve kulu olduğuna her şeyiyle kalıbını basıp şahitlik yapan anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de bu anlam ve bu anlamın yanında örnekce Müslümanca yaşayan kimse anlamında kullanılan bu ifade hadis-i şeriflerde Allah yolunda öldürülenler için gündeme getirilir. Şehadet, mutlaka kan ile sonuçlanması gerekmeyen şehadet ölüm biçimi olmaktan ziyade bir yaşayış biçimi olan bir husustur. O yüzden ister herhangi bir cephe ister herhangi bir yaş konusunda şehit olmayacağını düşünen kimseler olarak hepimiz Allah'ın dinini örnek yaşayarak tevhidi şehadeti içselleştirerek yatağımızda ölsek bile Kur'an'ın tabiriyle şehit oluruz olabiliriz. Zaten Allah bizi hepimizi şehit olalım diye yarattı. Cepelerde ölelim diye değil. Müslümanca yaşayıp örnek bir hayat sergileyelim, şehadet eri olalım diye yarattı. Sizi vasat ümmet kıldık. Resul sizin üzerinize şehit olsun. Siz de insanlara şehit olasınız diye ve شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ insanlara şehitler olasınız diye sizi orta ümmet, hayırlı ümmet olarak kıldı Cenab-ı Hak. O yüzden hepimiz inşallah Allah'ın dinine hakkıyla şahitlik yapak, yaparak ve insanlara örnek bir e, çizgi ile Müslümanlığımızı göstererek, ispat ederek Allah'ın şehit dediği insanlardan oluruz. Ee, dediğim gibi şehitlik sadece bir ölüm biçimi değildir. Esas manasıyla yaşama biçimidir. <gülüyor> Tarih boyunca şehidi olan davalar yükselmiş, şehitten mahrum olan davalar ise kaybolup gitmiştir. İnsanlar iki güzelden birine talip olmalıdır. Ya zafer ya şehadet. Kur'an'ın ifadesiyle. Şehit öyle bir öğretmen ve öyle bir tebliğcidir ki yıllarca medreselerde, okullarda verilen derslerin, ciltlerce yazılan kitapların, güzel sözlerle yapılan tebliğ ve uyarıların sağlayamadığı neticeyi ve kazancı sağlar. Söz gelimi ölü zannettiğimiz ama Allah yolunda mücadele ederek zulmen öldürülen nice insanların davet için çalışmaları, gayri, yattıkları yerden, rızıklandıkları mekandan nasıl bir öğretmenlik yaptıklarını düşünmek çok zor olmasa gerektir. Söz gelimi kanıyla tefsir yazan Allah rahmet eylesin Seyyid Kutup vefatından sonra ölümsüzlüğe ulaştığından sonra eserini okuyan nice insanların hidayetine sebep olmuş yoldaki işaretleri cennetin işaretlerini o şehit olarak ahirete intihal etmesinden sonra da göstermeye devam etmiştir. Yani bizim yetiştirdiğimiz talebeler nerede? Onun yetiştirdiği, bütün dünyaya yayılmış, gerçekten e, tevhidi anlayan, onu yaşamaya çalışan e, kesim nerede? Yani demek istiyorum ki bizim ölü zannettiğimiz nice şehitler vardır ki Bizden çok daha canlı, bizden çok daha diri, bizden çok daha faaliyet yapan, e, görev e, üstlenen e, konumdadır. Ve biz kendimizi e, hayat sürdüğümüzü, e, ciddi manada bir faaliyet yaptığımızı zannederken, şehitler nasıl Allah tarafından rızıklanıyorlar ve nasıl ölümsüz noktaya geliyorlar, bunları rahatlıkla düşünebiliriz. Evet, ee, Allah Resulü'nün e, hayata bir daha gel, öldükten sonra bir daha gelsem, Allah yolunda cihad etsem, şehit olsam, tekrar ölsem, tekrar e, yeniden dünyaya gelsem ve yeniden şehit olsam diye arzuladığını bir değerlendirelim. Yani keyif çatsam, rahatıma baksam, güzel bineklere binsem, efendim dünyada işte hoşlandığım şeylere sahip olsam diye değil, öldükten sonra dirilmeyi Allah yolunda yeniden şehit olmak için arzuladığını, şehitlerin de bu arzuyu arzuyu güttüklerini Yasin suresinin yine uzaktan, şehrin uzağından gelen insanın kıssasında görebiliyoruz. Evet, şehitlerin efendisi zalim sultan önünde hakkı haykırandır buyuruyor Allah Resulü. Dolayısıyla günümüzde bu tür canlı şehit olmak isteyen insanlar artık gittikçe azaldı. İnsanımız dünyevileşti. Zillet içinde bir hayatı, izzet içerisinde bir şehadete çoktan tercih eder oldu. Şehitlik yaşamak için her çeşit zillete, şerefsizliğe talip olanların yaşadığı bir dünyada çok şerefli bir ölüme, daha doğrusu ölümsüz bir ebedi hayata yönelmektir, onu tercih etmektir. Şehitlik zulme, fitneye, hakka, isyana, canla, kanla karşı koymak, neticede kanın kılıca galip gelmesini sağlamak demektir. Dünya aslında şehit olmaya can atanlardan korkuyor. İsrail söz gelimi ne Türkiye Devleti'nden, ne Suudi Arabistan'dan, ne Mısır'dan, ne başka ülkeden korkuyor. Ama daha çocuk yaşlarında elinde taştan başka silahı olmayan küçücük çocuklardan korkuyor, tankları onların üzerine sürüklüyor. Çünkü onlar ölümden korkmayan, Şehadete susamış insanlar, aynı zamanda tevhid ehli kesimler. İşte şehit olmak isteyeni hiçbir maddi şeyle korkutamazsınız. O daima galiptir. Yaşasa da, öldü zannedilse de. Ölümden korkan tüm materyalistleri, Yahudileri, beşeri ideoloji mensuplarını ancak ölümden korkmayan, şehadete can atan yiğitler korkutabilir. Görmüyor musunuz İsrail'in taş atan gençten nasıl korktuğunu, görmüyor musunuz 15 yaşındaki gencin çocuğun elindeki taşla, dünya ile savaştığını, Çeçenistan Destanı'nı, Irak ve Afganistan direnişini, Bosna kıyamını ve Türkiye'nin uykusunu. Şehitler ölümden korkmaz. Bilirler ki ölüm, daha güzel bir diyara, asıl vatana, sevdiklerimizin yanına göç etmektir. Bilirler ki şehitlik, ölümsüzlük demektir. Bilirler ki her şeyin olduğu gibi canın da sahibi Allah'tır. O istediği zaman zaten emanetini geri alacaktır. Ama gönül rızasıyla seve seve onun yolunda canını takdim, fazladan ikrama sebep olacaktır. Allah kendi malını kulundan çok büyük bedelle satın almak istiyor. Kendi malı olan bizim canlarımızı kullarından cennet karşılığında satın almak istiyor. Onlar şehitliğe talip olmakla ölümlerini erkene almış olmazlar. Sadece ölümlerini güzelleştirmiş ve ölümsüzlüğe adım atmış olurlar. Hepiniz Bakara suresi 154. ayetin malini bilirsiniz. وَلَا تَكُولُوا yuk telu diye başlayan ayet. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar Rableri katında rızıklanıyorlar. Onlar yaşıyorlar ama siz bilmezsiniz. Anlamazsınız, hissetmezsiniz. Şehitlerin hayatını tümüyle idrak edemiyoruz. Künhüne vakıf olamıyoruz. Ama Allah böyle diyorsa tabii ki öyledir. İman edip tasdik ediyoruz. Onlara ölü demek, onlara birer hakaret gibi. Yani e, ölü kelimesinin soğukluğu e, ve insana ürperti veren e, uzaklaşmak istediğimiz duyguyu onlara atfetmeyelim diye. Nasıl bir hayat yaşıyorlar o Allah yolunda öldürülenler? Onu tümüyle bilmiyoruz. Biz neyi ne kadar biliyoruz ki? Cansız dediğimiz cisimlerin hayatını bilemediğimiz, atomlarındaki yazıları, şifreleri çözemediğimiz gibi, tesbih eden, ilahi emanetin azametini idrak eden, Allah korkusundan dolayı yarılıp paramparça olan yuvarlanan taşların, dağların iç yüzlerini, hayatını nasıl bir hayat sürdüklerini, Allah'tan nasıl korktuklarını, Kur'an onlara inmiş olsa Allah korkusundan ürperip paramparça olacak kayaların durumunu bilemediğimiz gibi, cin ve meleklerin hayatına vakıf olamadığımız gibi, Kabir hayatı nasıl bir hayattır, nasıl yaşıyor oradaki ruh, onu değerlendiremediğimiz, çözemediğimiz gibi. Ahireti tümüyle anlayamadığımız, rüyanın sırlarını, ruhi hayatın gizliliklerini keşfedemediğimiz gibi. İşte aynen bunlar gibi şehitlerin hayatını da tümüyle anlayamıyoruz. Ama tüm sayılanlara iman ettiğimiz gibi şehitlerin yaşadığına, hem bizimkinden çok daha güzel, güzel rızıklarla rızıklanıp, çok güzel bir hayat sürdüklerine de inanıyoruz. Şehit kanlarının suladığı her toprak parçası şehitlik mantığını öğretirken, üzerinde dolaşanlara da sorumluluklarını hatırlatır ve şehitler kulakları duyabilen, gönül kulakları henüz, ee, çalışan insanlara şöyle haykırır. Ey Allah'ın kulları! Her şey Allah'ın yolunda feda edilmeye, verilmeye layıktır. Ama hiçbir şey Allah yolunda harcanmayacak kadar kıymetli değildir. Mukaddes tevhid sancağını yere düşürmemek, kutsal emanete ihanet etmekten kurtulmak için bugün şehitlik şuurunu yeniden canlandırmak zorundayız. Unutmamalıyız ki bugün küfür cephesi geçmiştekilerden daha masum, daha merhametli değildir. Hak ile batıl arasındaki mücadele günümüzde yine eskisinden daha şiddetli e, sürüp gitmektedir. Sevgili kardeşler, yarınlar büyük ihtimalle büyük savaşlara gebedir. Dünya onu gösteriyor. Ve Müslümanların konumu da buna doğru yöneliyor. Müslümanlar olarak öyle dünyevileştik, öyle şükürden uzak kaldık, öyle isyanlara daldık, öyle tuyan içinde bulunduk ki bizi ya bir helak, ya bir kıyamet, ya bir büyük bir savaş temizler, paklar. Yoksa başka türlü adam olacağımız, yola geleceğimiz Allah bilir ama mümkün gözükmüyor. Şu kadınların çıplak durumu, şu delikanlıların telefonlara veya bilgisayarlara köle olma konumları, babaların evlerini, çocuklarını bile yönetemeyecek acziyetleri, Müslümanların birbirleriyle uğraşmaları, birbirlerini yemeleri, cemaatlerin, grupların rahmet olmaktan öte ümmete birer fitneye dönüşmeleri, herkesin farklı bir din algılayışı anlatmaları, Müminlerin, halkın kafalarını tümüyle karıştıracak farklı farklı din anlayışları. Ve daha sayalım, devletin uygulamaları, zulümleri, baskıları, halkın da bu baskılara katkıları, yardımları, destekleri. Tekrar edeyim, savaşın dışında, bir helakın dışında, bir kıyametin dışında başka bir şeyle düzelme ihtimalini görmek çok zor. Gele, geleceği Allah bilir ama insanlar niye layıksa e, onunla yönetilirler. E, o kendi üzerlerine gelir. Daha önce hatırlayalım. Ad kavmi, Semut kavmi, Salih kavmi, Şuayf kavmi, Lut kavmi, Nuh kavmi. Niye helak oldular? Onlar onların yaptıkları birer ayrı ayrı suçların toplamını bu toplum yapmıyor mu? Yerine getirmiyor mu? Lut kavminin yaptığını mı yapmıyor? Ağd kavminin zulmünü mü işlemiyor? Şuayb kavminin kapitalist, bencil, dünyevileşen özelliğini mi sergilemiyor? Nuh kavmi gibi Allah'a hakkıyla iman etmemenin, direnmenin getirdiği sıkıntıları mı yaşamıyor? Peki onları helak eden Allah bize haşa torpil mi geçsin? O yüzden cihada hazır olmak, savaşa hazır olmak, şehadete hazır olmak zorundayız mecburiyetindeyiz. Depreme hazır olun diyorlar. Diyorlar mı? Eyvallah. Ve evleri hazırlamaya çalışıyoruz. Allah'ın depremin dışında nice afetleri var. Ve en büyük afet de işte bir kısım insanların bir kısmına musallat olması. Evet çok rahatız, çok fazla lüks içindeyiz ve bunun şükrünü eda etmek yerine daha fazla birbirimizle uğraşıyoruz. Allah'a hakkıyla kulluk yapmayı aklımıza bile getirmiyoruz. Öyleyse, öyleyse hem hayat biçimi olan hem ölüm biçimi olan şehadeti bu anlamıyla yeniden kendimizle bağlantı kurarak güncelleştirmek, hayata yansıtmak zorundayız. Ve şehadet kavramının da içini tümüyle boşalttılar, dejene et, dejenere ettiler. Bir, Kur'an'ın vurguladığı şehadetin hayat biçimi olduğu hemen hiç gündeme getirilmedi. Şehitliğin sadece ölerek olacağı gündeme getirildi. Bunun dışında bunun dışında Allah için ölen e, müminlerin Allah yolunda mücadele edip zulmen öldürülmesi anlamına gelen şehitlik ülkeler için, toprak için, bayrak için, devlet için ölenlerin bir unvanı oldu. Tekrar edeyim. Allah'ın Allah'a Allah'ın istediği gibi iman edenlerin ve Allah yolunda mücadele edenlerin Allah'ın adı yükselsin diye gayret edenlerin dışında ve zulmen bu ölçüler içerisinde öldürülenlerin dışında kimse şehit değildir. Ama şimdi futbol maçında taraftar ölür, futbol şehidi olur, demokrasi şehidi olur, Allah'a inanmayan insanlar birbirleriyle mücadele ederler veya tağutla, tağutun yolunda mücadele ederler. Ama resmi görevli ise onlar şehittir. vatandaşsa o ölmüştür. Tabi bu yönüyle şehitliği kendilerine has kılanların karşısında PKK'lılar da kendi adamları ölünce onlar da devrim şehidi ilan ederler. Yani dünyevi gayeler için ölenler mümkün kendileri kahraman diyebilirler, yiğit diyebilirler ama İslami kavramları kullanma haklarına sahip değildirler. Batıl dinler, beşeri davalar ve ideolojiler uğruna, ırkçılık uğruna, kan davası, toprak veya batıl simgeler uğrunda ee, ölenler şehit olmadığı gibi. Bu tür ölenler normal görülüyor. Hatta e, yüceltiliyor ama Allah yolunda öldürülenlere e, terörist deniliyor günümüzde çoğunlukla. Evet. Hatta bu ülkede mücadele etmesine gerek yok. Doğu Türkistan'dan gelen, efendim Mısır'dan gelen, e, ihvan-ı Müslümin veya benzer cemaatlere mensup olanlar terörist muamelesi yapılıyor ve kendi ülkelerine oralarda şiddetli ceza görecekleri bile biline biline teslim edilebiliyor. Evet. İmanın, mümin olmanın, mümin kalmanın, Müslüman olarak ölmek istemenin elbette bir bedeli var. Cennetin bir bedeli var. Bedeli ödenmeyen inanç, taklitten öte gitmez. Onun için inandım, iman ettim diyenlere mutlaka mallarıyla, canlarıyla imtihana tabi tutulmak ve iman ettik dediklerinde sözlerinde ne kadar samimi olduklarının ispatın istenmesi söz konusudur. İnşallah biz de Allah yolunda ölmeye hazır olursak, Allah yolunda sevdiğimiz ne varsa ne varsa onlardan vazgeçmeye aday olursak, Rabbimiz bir çıkış yolu verir. Rabbim İbrahim gibi en sevdiğimizi, İsmail gibi gerektiğinde kendimizi Allah yolunda feda etmekten çekinmeyen, zaten Allah'a ait olan malımızı, canımızı seve seve ona vermeye her an hazır olan canlı şehitlerden ve inşallah ölünce de şehit olan şehit olarak yazılanlardan eylesin. Ela inne el kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizil il-allam kema tebareke ve teala fil-kelam ve izâ kuri'el-kur'an festemi'u leh ve ansı'tu le'alleküm turhamun Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnne d-dina indallahi l-islam azim